Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiyar Kitap Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın. Günaydın. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Ee, senin elinde benim çok merak ettiğim bir kitap görüyorum. Ee, Nesi merak ediyorsun? Ee, kapağı çok ilgimi çekti. Bir kere çizimler çok eğlenceli. Yani keşke böyle Hı -hı. şeyler çizebilseydim dedirtti <gülüyor> bana. Ee, bir de başlığı da ilginç. Çünkü öteki... ...diye bir şey var ama her harfin arasında... ...bir nokta koymuş. Bu bir e. kısaltma... ...anladığım kadarıyla. E, bir de alt başlık var. E, Parantez içinde daha doğrusu. E, bir... Gizli topluluk. E. E, ve bu... ...öteki kısaltmasıyla... ...kendilerini adlandıran kişiler... ...bu kapaktaki tipler herhalde ve... ...valla hepsi... gizli o. <gülüyor> yani bana öyle bir şey... ...çağrıştırdı ve çok komik görünüyorlar... ...ve nasıl bir topluluk olduklarını çok merak ettim. O zaman hemen ben kitabı anlatayım. E, öteki... Pedro Mannyas'ın yazdığı ve Javier Vazquez'in resimlediği bir kitap iletişim yayınlarından çıktı. İspanyolcadan çeviren de Saliha Nilüfer. Öteki bir gizli topluluk gerçekten de işte bir ilkokulda kurulan bir gizli topluluk ama onun hikayesini anlatayım nasıl başladı bütün bu hikayeler diye. Kahramanımız Franz, Franz Kopf. Ee, ailesinin verdiği ad ee, so okuldaki hani sosyal diyelim çevresi arasında mortgöz olarak tanınıyor ee, Tabi bir de gizli adı var kobra göz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl bunlar hani Frans nasıl oldu da mortgöz ve kobra göz oldu Aslında bunun hikayesi de bu aynı zamanda ee, Şimdi bir gün işte Frans e, da şöyle başlayalım Frans çok normal bir çocuk yani hakikaten her şeyle normal bir çocuk işte dersleri falan da iyi. Normal bir çocuk ne yapıyorsa onu yapıyor. E, düzgün davranıyor falan. E, öyle bir çocuk işte. E, hatta kendisini ifade ederken düşünüyor kendisini. Her şeyi normal tamam. Hayatında anormal bir şey var mı? Var tabii ya. Hayatındaki anormal şey e, kız kardeşi. Evet. E, Yanika kız kardeşi. Çünkü e, işte kız kardeşin astımı var. Nefes alıp verirken bir ıslık sesi çıkartıyor. Vardır ya bir ses gelir astım. Hırıltılı hır, kır, evet, nefes. Hır, ama bu ıslık sesi hani böyle, <gülüyor> şş, ses geliyor yani o esnada ee, ciğeri ötüyor yani ee, ve şey yani böyle hani astımlı diye hani böyle işte çıt kırıldım falan değil mesela çok fena ısırıyor <gülüyor> yani dişleri bayağı güçlü bir de böyle bir hani atom karınca durumu var pek yerinde de duramayan bir çocuk. Ve kimsenin anlamadığı oyunlar oynuyor. Kendi kendine kimsenin anlamadığı oyunlar kurup onları oynuyor. Kendi kendine konuşuyor filan. Okulda hep yalnız takılıyor. Herkes de buna zaten çatlak Yannika, işte zır deli yani falan diyor. Ee, ve Yanko, aman Yanko kim ya? Frans'la, <gülüyor> Yanko kim? <gülüyor> Frans'la. Ya, daha varmış. Evet ya, <gülüyor> Frans'la Yanika hiç e, aslında anlaşamıyorlar. Daha doğrusu öyle bir varsayımı var Frans'ın. E, kendisinden hatta hiç hoşlanmadığını zannediyor. Kız kardeşinin. O da ondan kaçıyor zaten. Çok anormal bulduğu için onu. Fakat bir gün ee, Fransız göz doktoruna götürüyorlar ve böyle işte yağlı elleriyle gözlerini muayene eden Ay. böyle iri yarı bir doktor var. Bakıyor bak işte ona harfler okutuyor. Küçük harfler falan okutuyor ve diyor ki amblyopi. Neymiş o? Amblyopi göz tembelliğiymiş. Yani gözün bir tanesi tembellik edip bütün yükü öbür göze I. yıkmış. Dolayısıyla o tembel olmayan gözü Kapatıyorlar bir tane şeyle nedir onun adı bandajla korsan ee, bandı gibi gibi ha bir bandajla kapatıyorlar o gözü ve böylece birdenbire Fransa anormal oluyor <gülüyor> <gülüyor> çünkü okula gittiğinde herkes ona bakıyor falan Aa, gözün ne oldu görmüyor mu artık gözün çıktı mı o düşüp yuvarla falan hani olur ya o okuldaki e, durumlar Tabii ve normal bir gözlük taktığında bile bir sürü şey derler. Yani ki... dört gözden başlayarak <gülüyor> evet. e, ki hani bu artık bıkmadım insanlar gözlük takan dört gözlemekten bilmiyorum ve hala deniyor yani. E, neyse ondan sonra e, dolayısıyla zaten adı da amblyopi yani bu durumun, göz tembelliğinin e, oldukça garip bir durum Frans için ve e, o durumu o durumla baş etmeye çabalıyor bir yandan fakat... E, işte mesela basket takımına hep seçilirken başlarda seçilirken teneffüslerde oynanan basket maçlarında bir bakıyor en sona kalmış. Mecbur kalmadıkça seçmiyorlar. Niye? Çünkü tek göz yok. Ve maça aldıkları zaman da hakikaten berbat oynuyor falan. Ve kimse dönüp ona bakmıyor dolayısıyla. Yani bütün nasıl diyelim forsun havasını Hayatı kaybediyor. Hayatı alt üst olmuş. Hayatı alt üst, alt üst oluyor gerçekten de. Ve e, yalnız takılmaya başlıyor derken bir bakıyor e, avluda teneffüslerde yalnız takılırken. Böyle çeşitli noktalarda okulun çeşitli noktalarında tek başına duran kimseyle konuşmayan yani kendi aralarında da konuşmayan aynı durumu yaşadıkları halde bir grup çocuk var. Bunların haritasını çıkarmaya başlıyor filan. Kimin hangi yani hepsi de böyle çok stratejik yerlerdeler yani. <gülüyor> hepsi ve kimse kimsenin alanına girmiyor. Ondan sonra işte şey yapıyor bunun haritasını yapmaya başlıyor. Bu arada derken bir ses duyuyor bana bakma. Haritan çok güzel olmuş falan diye böyle hani birisi gelip onunla konuşmaya başlıyor filan böyle bir şaşırıyor ne oluyor sonra işte bir bakıyor aa kendi sınıfındaki inek yani Yakup. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte Yakup onu bir yere çağırıyor ve e, diyor ki işte okuldan sonra gitme işte şu kattaki tuvaletlerin oraya gel filan. Oo hani, çok gizemli. Tabii derken işte orada bir bakıyor bütün o tek başına duran çocuklar o akşam orada toplanmışlar ve e, ama kimsenin için orada olduğunu bilmiyor sadece herkes bu çağrıyı almış. Ve bütün o anormal tuhaf işte inek dört göz dişlek ne bileyim işte demir çene bilme hani işte yok zürafa bilme hani bütün o isimlerin takıldığı çocuklar bütün o tuhaflığı tırnak içinde olan e, çocuklar. Bir aradalar böyle 25 çocuk filan toplanmış durumda ee, ve e, ne yapmak için orada ya Yakup gelip bunları topluyor ve e, okulun dehlizlerinde dolaştırmaya başlıyor. Ay. Alıyor bunları götürüyor ve bir takım koridorlardan kapılardan filan geçiyorlar. Bir takım kapıları arkalarında bırakıyorlar ve en sonunda okulun bir zamanlar kullanıldığı rivayet edilen eski jimnastik salonunu buluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Artık bırakılmış çünkü daha lüks bir daha lüks değil de daha işte. ...iyi bir jimnastik e, salonu yapılınca... ...bu eskisi kapatılmış. Böyle tozlu minderler... ...işte nedir o beygir mi de... ...üstünün atlanır hmm. falan bir şey. Onlar filan duruyor böyle. E, ve bodrum katta... ...hani daracık pencereleri var dışarıyı Loştur, gören. Evet. Misin? Oralara da böyle... ...ot, hani çimenlik yapılmış ki... ...o camlar da oradan dışarıdan Hı -hı. görülmüyor filan. İçeriye böyle yeşil bir ışık <gülüyor> süzülüyor vesaire. Ve orada... E, ...grup... ...niçin toplandığını öğreniyor. Çünkü... E, ...bir... E, ...diyor ki Yakup... Ee, hepimizin diyor böyle bir durumu var. İşte bana inek deniyor, sana şu deniyor, bu deniyor falan filan. Birleşmeliyiz. Gücümüzü araya eğitmeniz. Ama kendimizi gizlemeliyiz. Kimse de bunu anlamamalı. Ve birbirimizi destekleyerek direnebilmeyiz. Çünkü okulda işte kabadayılar var vesaireler var. Hani en çok da uğraşılır yani. <gülüyor> ee, biri böyle çocuklarla uğraşılır yani bir biçimde. Mutlaka işte e, fiziksel değilse bile sözle vesaire bir şekilde çocuklar birbirleriyle uğraşırlar. Yani. Ve en çok da en kolay e, görünen göze en kolay bir farklılığı çarpan çocuklar buna hı hı. maruz kalır Dolayısıyla diyor ki bir araya gelmeliyiz toplanmalıyız. işte nasıl bir ismimiz olsun ne yapsak bilmem falan derken öteki Ama Neymiş? şöyle öteki şu örgütlenen tuhaf erkekler kızlar ileri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Birleşince öteki yani çok güzel bir evet, e, evet. isim e, Aslında Türkçesiyle şeyde Los Otros e, İspanyolcası da çok güzel oturmuş gibi geliyor yani ses olarak e, Öteki işte Kuruluyor böylece ve bu öteki e, hemen tabii orada çocuklar kendilerine takma isimler bulmalılar. Yani çünkü örgüt gizli bir örgüt. Şifreli konuşacaklar. E, gizli bir mesajlaşma yöntemleri olacak. Ve birbirlerini mesela teneffüslerde birbirleriyle konuşmamaya devam edecekler bir yandan. Yani aynı durum görüntüde sürdürülecek. Ama arkada bir sürü operasyon artık gerçekleştirilecek. Örneğin işte herkes kendi isim almaya başlıyor. İşte Yakop e, Köstebek adını alıyor. İşte Franz Kobra e, Göz oluyor. Çünkü ona Mort Göz. Sırasında bir karikatür çizilmiş. İşte e, ve orada ona Mort Göz hı hı. denilmiş. O tek gözü kapalı olduğu için artık falan. O da oradan işte Kobra Göz diye. Yani o çıkıyor falan. İşte mesela başka bir kız var. Kız, kızın saçları dimdik. E, şu tip olsa gerek. Bak evet. kapaktaki. İşte bir türlü yatmıyor o saçlar. O kızcağız kendine isim ararken işte bulduğu isimler arasında şey var mesela. Kablolu Lepiska. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Evet, onun adı Kablolu Lepiska oluyor yani şahane gerçekten. Hani insan kirpi falan gibi masum bir şeye bekliyor. Yok ama o Kablolu Lepiska yani güzel bir ismi var. İşte e, ve e, faaliyetlerine başlıyor öteki. Bu faaliyetler arasında neler var hemen böyle komisyonlar kuruluyor falan. Çok güzel örgütlenen çünkü bunlar aynı zamanda hakikaten zeki çocuklar. Yani kabadayıların öyle bir durum vardır ya hani. Kaba kuvvetten başka bir evet. varlığı yoktur genelde ve ona işte ne bileyim hemen futboldan konuşmaya başlarsan. Mesela kitapta öyle anlatıyor. Futboldan konuşmaya başlarsan hemen zaten konuşmaya başlar seninle. Hı hı. Yani de dikkati dağılır. Mesela birine şiddet uyguluyorsa git onunla tuttuğu takım hakkında konuşmaya başla. Dikkati dağılır diye bir hani şey doğru yani bir noktada. Ee, hemen komisyonlar kuruyor Mesela araştırma komisyonu var. Araştırma komisyonu okulun küçüklerini örgütli, örgüte almaya ...çalışıyor. Onlara işte sığınma ve korunma... E, <gülüyor> ...talep <gülüyor> ederek. Evet. Ondan sonra... E, ...kaçış komisyonu var. Kaçış komisyonu e, işte bu... ...futbol e, şeyini... ...o nokta orada söylüyor zaten kitapları... ...futbol e, meselesini kabadayılarla ilgili. Çünkü kab kaçış komisyonu... ...bir ya mar maruz kalan... E, ...bir çocuk olduğu zaman... Hemen kabadayıya gidip ya sizin takımda ne oldu ya falan diye konuşmaya başlayıp <gülüyor> dikkatini onun dikkatini dağıtıyor. Da diğer çocuk kaçırılıyor o arada. Böyle hani o unutuyor. Çünkü balık hafıza ya onlar bir de. Ondan sonra bir de şey var teneffüs nöbet komisyonu. Hmm. Teneffüs nöbet komisyonu e, Fransız'ın çizdiği haritaya göre çok stratejik noktalara yerleşiyor. Ve o stratejik noktalarda sürekli e, gözetliyor etrafı. Ve ne zaman işte küçüklere ya da işte böyle zayıf durumda olanlara birileri sataşacak olsa... Onlar hemen böyle şey var. Ellerinde koca koca sandviçler var. Uzun. Onları böyle değnek gibi onlarla yürüyüp <gülüyor> hani şey korkutup kaçırmaya. Diğer işte yine çocukları korumaya yönelik bir şey. Ve burada e, Holger var. Holger de böyle çok iri yarı bir çocuk. Yani hakikaten kapı gibi. Ondan sonra mesela o önemli bir karakter. Zaten orada ötekinin e, işte bütün hani bunlar ideal tabii gidiyor şu ana kadar. Bu teneffüs nöbet komisyonunda Holger'in başına gelen bir olayla Birdenbire başka bir durum yaşanıyor bir intikam planı çünkü e, bir tüzükleri var ve tüzüğe göre intikam alabilirler altıncı madde eğer hani çok böyle bir gerekli bir durum varsa <gülüyor> böyle bir intikam alınabilir diye bir madde var işte e, Holger nöbetini tutarken okulun böyle çok gözde kızlarından biri basket takımının da böyle yıldızı filan e, hani her şeyle mükemmel bir hı hı. tip bir prenses belki de ne bileyim hani o Eda'da bir şey. Ee, geliyor işte Holger'den yardım istiyor. Çünkü top potaya sıkışmış falan. de işte potaya tırmanıyor. Tutuyor topu işte çıkartıyor ama aşağı inmeyi beceremiyor. Potada asılı kalıyor. Kız da bunun pantolonuna asılıp işte Aa. evet yani pantolonunu çekiştiriyor. İşte Holger'in donu görünüyor falan filan. Herkes buna gülüyor bilmem ne. Ve ee, şeyin öteki elemanları da hemen olay yerine geliyorlar. Ama ee, operasyon kuralları gereği onlar da gülerek hani çünkü ele vermemeliler kendilerini aynı zamanda <gülüyor> falan. değiştirmiş durumda. Ve hemen yani. bir tabi sonra acil bir toplantı yapılıyor ve diyorlar ki bu kızdan nasıl intikam alacağız onu bulmamız lazım. Hemen işte bir ekip kuruluyor kızın açığını bulmak üzere. Ama mükemmel kız yani hiçbir şey bulamıyorlar falan. Bu arada öteki öteki fikrini ortaya atan asıl kişi gizli. Onu bir türlü ha Yakup değil mi? Hayır Yakup sözcü gibi geliyor. Aslında Yakup kuruculardan birisi ama diğeri gizli ve kendine engerek diyor. Engerekten bitiyor geliyor. Engerek diyor ki e, çantasına bakın, spor çantasına bakın. Hemen işte bir operasyon düzenleniyor. Soyunma odasında spor çantası açılıyor ve bir bakıyorlar. Meğer o mükemmel kızın korkunç bir ayak kokusu varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buna göre işte bir operasyon düzenleniyor. Sonuçta kız bir topluluk içinde çok fena e, rezil ediliyor falan. Ama e, öteki üyelerinden hiçbirisi bu intikamdan hoşlanmıyor. Yani intikam almış olmak onlara kesinlikle iyi gelmiyor. E çünkü okudaki kabadayılar gibi aynen. oluyorlar. Çünkü kendi başlarına gelen şeyi bir başkasına yaşatarak aslında kendileri de karşı durdukları şey oluyorlar. Evet. Bunu da fark ettikleri için bir anda ötekinin aslında yapısında çok ciddi bir değişiklik oluyor. Ee, o da şöyle bir değişiklik. Öteki görev tanımını değiştirmiyor. Yapısını değiştirmiyor. Ama intikam maddesi gidiyor ve herkese açılmaya başlıyor. Matematikte başarısız olan çocuklar. Fil çizeceğim derken kedi çizen çocuklar. <gülüyor> i̇şte hani herkese açılıyor. Başka okullara. O bayağı büyüyor. Ve, evet örgüt. ve örgüteni ve böylece herkes de bu arada örgüte katılmak için kendisinin ne kadar öteki olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Mesela işte şey geliyor. Kızıl bir çocuk geliyor. Kızıl saçlı bir çocuk. Bak ne kadar çok çilim var falan diye böyle hani işte altı parmaklı olduğunu iddai edenler mi istersin? Herkes böylece kendindeki ötekiyi. Hmm, çok güzelmiş. Keşfediyor ve yani gerçekten Neydi e, öteki öteki neyin kısaltmasıydı? Örgütlenen tuhaf erkekler kızlar ileri. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Ya of. enfes. Şimdi kitap e, gerçekten çok hani bir kere dili çok güzel. Yani Pedomanyashem çok güzel almış e, işte e, bunun Türkçesi de e, o anlamda çok güzel. Çok işte Salihan Yülüfer'in çevirisi. Hı -hı. Çok duru, sade, çok net bir metin. Rahat okunan, çok güzel bir metin. Ya gibi gidiyor yani kitap. Ee, öteki meselesine bakışı, öteki meselesini, ötekilerin de ötekisini göstererek anlatması <gülüyor> vesaire. Bütün bunlar zaten, yani başlı başına bir e, nasıl diyelim, ya hayatta çok güzel bir bakış açısı sağlıyor evet. bence. Ee, dolayısıyla tabii ki e, şiddetle tavsiye evet, ettiğimiz bir kitap. buradan dönüşte yolda okuyacağım kitap belli <gülüyor> evet, oldu. Evet yani. Çok ve çizimlerde evet yani ilkokul düzeyi karikatürler gibi görünüyor ama çok çekici çok keyifli çizimler. Şimdi e, iletişim yayınlarından çıkan Öteki e, adlı kitabı şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize armağan edeceğiz. Ee, şarkımızın anonsunu ve telefon numarasını evet. Her zamanki gibi <gülüyor> Şarkıyı Rusty Root söylüyor Send Me On My Way I Age filminden geliyor Telefonumuz da 0212 343 4040 Müzik <gülüyor> İletişim yayınlarından çıkan Öteki adlı kitabı dinleyicimiz Nergin Öztürk kazandı. Kendisiyle yayından sonra iletişime geçeceğiz. Ee, bir Mahalle öyküsüyle devam ediyoruz. Ee, Sevim Akın yazdı. Gökte Biri Var. Can, can Çocuk'tan e, çıktı. Resimleyen Behiç Ak. E, kitabın arkasında bir e, yaratıcı okuma dosyası yer alıyor. Onu hazırlayan da Nihal Kuyumcu. E, gökte Biri Var. Güneş adlı bir... E, İlkokul öğrencisi kız çocuğunun anlattığı bir öyküden oluşuyor. Aslında anlattığı bir öykü değil. Mahallesinde yaşanan belli bir dönemi Güneş'in gözünden izliyoruz. Ondan dinliyoruz. Güneş, Güneş'in evine anneannesi geliyor. Anneannesi onlara ne zaman gelse evde böyle bir takım değişiklikler böyle renkli bir takım. E, ayrıntılar belirmeye başlıyor. Güneş de bundan çok memnun. En sevdiği şey de anneannesiyle birlikte e, kurabiye yapmak. Çünkü kurabiyeleri yaparken Güneş kendini kaybediyor ve her kurabiyeyi tıpkı bir hani seramikten ya da e, e, seramikten heykel yapar gibi şekillendiriyor. Onun içinden ne geliyorsa öyle bir şey çıkıveriyor. <gülüyor> Güzelmiş. Evet çok eğleniyor bunu yaparken ve e, kitapta böyle başlıyor işte bir tepsi kurabiye yapıyorlar tepsiyi kaptığı gibi e, oyun sahasına götürüyor oradaki çocuklara dağıtıyor bu daha güzelmiş evet, ya, <gülüyor> maçın ortasına <gülüyor> dalıp sahanın ortasına kadar girip çünkü e, sahada yeni kurallar belirlenmişti oyunu bırakmak yok oyunu içinden çıkıp gitmek yok hmm. e, o yüzden güneş onları dışarı çağırmak yerine sahanın ortasına gidiyor çünkü <gülüyor> sahanın ortasında kaldıkları sürece oyun bozulmuyor e, tam o gün işte eve dönerken garip bir şey görüyor. Mahallenin ortasında bir telin üstünde bir adam var. Bir telin üstünde derken neyse telefon teli gibi bir tel İşte telefon teli falan diye mi acaba diye konuşuyorlar ama telefon telleri yerin altından çok oldu diyor birisi. Yani <gülüyor> adam oraya tel gelip yani tam olarak o kısmını ben de anlamadım ama onun tel geldiğini düşünüyorum. Sonradan işte benim annem de babam tel cambazıydı, ip cambazıydı hmm. falan diyor. Adam zaten telin üstünde İnanılmaz rahat bir biçimde yatıyor ve orada öylece kalıyor. Yani ha, günlerce öyle. haftalarca adam oraya yerleşiyor bir güzel. Oh burası çok rahat i̇şte ne <gülüyor> kadar dinleniyorum diye. E, bütün her şeyin işini gücünü bırakmış. Kimin nesi belli değil orada oturduğu yerden konuşuyor. Bir de sepeti var sepet aşağı sağlı. İşte güneşe kağıttan bir uçak atıyor bana kurabiye versene diye. E, güneş kalan kurabiyeler onu sepetine bırakıyor. Sonradan o adam orada kalıyor. Herkes etrafını toplanıyor işte kimin nesidir bu deli mi ee, ne işi var burada diye. İşte ilk başta bir kamyon şoförü bir tatilci ee, bir de işte mahalleden birileri daha aşağıda toplanmışlar. Ee, adamla ilgili böyle fikir yürütüyorlar. Ee, özgürlükten bahsediyorlar. Adam işte kamyon şoförü diyor ki en özgür benim istediğim gibi ee, basıyorum gaza gidiyorum. Öyle öyle şey olur mu onu bırakınca işini bitirince dönmek zorundasın Ne biçim özgürlük bu hmm. diyorlar Sonra tatilci geliyor o da bir şey mi diyor Asıl şimdi ben özgürüm diyor İşte çıktım yola diyor Şu an istediğimi yapabilirim diyor İşte tatil köyüne gideceğim diyor Bu sefer de Bizim adam güldürmeyin beni Tatil köyleri esaret yeridir diye başlayıp <gülüyor> Haksız da değil aslında Tatil köylerine güzel yere vuruyor Ondan sonra işte böyle konuşmaya başlıyor işte reklamlara kadar geliyor konu. Reklamlara i̇şte geliyor derken televizyon reklamları, reklamları tartışıyor. Evet. Yani. E, teldeki adam e, işte televizyonlardaki bütün o reklamların aslında bize birilerinin dayattığı şeyler olduğunu ve ne yapmamız ne yememiz ne tercih etmemiz gerektiğini bile birilerinin e, isteğiyle yaptığımızı söylüyor. Yani bu noktada aslında özgür değilsiniz demeye getiriyor. Evet bu kadar yoğun bir yönlendirmeyle. Evet ee, ama işte herkes adama böyle bir öfkeleniyor sinirleniyor çünkü adam öyle şeyler nokta atışı yapıyor. Öyle lafları diyor ki her, yani sinirlerinin bozulmasının bir nedeni var insanların <gülüyor> çünkü bir yerlerine dokunuyor. Ee, gel zaman git zaman e, mahalleli bu adama iyice alışıyor işte o sepeti illa doluyor çocuklar şekerlemelerini çikolatalarını veriyorlar işte e, mahalleli evde. Adama kadın... bakıyorlar yani. Evet. Mahalleli ev kadında işte dolma sarıp tenceresiyle <gülüyor> koyuyor. Bana işte e, günde beş kere meyve verseniz yeter başka da bir şey istemem diyor falan. Ama işte bir tane bir kadın var onun yaprak sarması tıpkı adamın annesinin yaprak sarması Allah. gibiymiş. <gülüyor> Tencereyi sabahtan koyuyor. Kadın akşama, akşama kadar tencere pırıl pırıl oluyor. <gülüyor> Benim aklıma şey geldi Bizans'ta. Böyle sütun ha, sütunların, sütunların yani. üzerine çıkan inzivaya çekilen e, keşişler mi yoksa onlar mı keşiş mi evet öyle insanlar, insanlar var, varmış yani sütun tepelerinde evet. aylarca inmiyorlar kendilerine ol. verilenle aynı şekilde evet. yaşıyorlarmış. Evet. E, onların da bir sepeti vardır evet. e, işte verilen neyse o kadarıyla yaşar. Bu adam da öyle yani tam aklıma onları getiriyor. Bu arada bu adam mahallede e, böyle bir başta kaos. <gülüyor> ...gibi başlayan bir şeye neden olurken e, bir yandan da Güneş'in hayatında da başka bir kaos var. O da Susam. Susam? Evet Susam e, Güneş'le tanıştırılan bir kız çocuğu. İşte hiç arkadaşı yokmuş. Hadi sen ona arkadaşlık et diye annesi dayatıyor Susam'la görüşmesine ama Güneş nefret ediyor kızdan işte. Ee, ...çok e, sıska diyor... ...çelimsiz diyor... ...kendi başına bir iş yapamıyor diyor... ...yerbezi bile olmaz ondan diyor... Böyle ...o kadar nefret ediyor... ...ama o susamdan bir türlü kurtulamıyor... ...susam da bu görünüşünün arkasında aslında çok hin bir çocuk... Ee, ...güneşe hep böyle oyunlar oynuyor... ...güneş iyice deliye dönüyor... ...ben işte ne safım ne aptalım yine kandım diyor... ...işte başka çocuklara başka şeyler yapıyor bu susam... ...ve mümkün olduğunca ondan uzak durmaya çalışıyor... ...bir biçimde hayatın içine girip çıkıyor bu kız... Bu arada mahalledeki insanlar değişmeye başlıyorlar bu adamla birlikte. Ee, işte bakkal Osman amca var diyor ki ben artık pazar günleri dükkanı kapayacağım diyor. <gülüyor> Olur mu öyle şey işte bak pazar günü gelip de bulamayanlar pazartesi bir daha kapına bile uğramaz diyorlar. Yok diye ben halk eğitimde resim kursuna başladım Aa, diyor. Ne güzel. Bu yaştan sonra mı diyorlar ee, niye olmasın ki içimden geliyor diyor. İşte başka birisi o zaman bak ben de küçükken babam bana şöyle şöyle işte <gülüyor> ahşap kutu oymayı öğretmişti onu mu yapsam diyor. Ee, i̇şte insanların hayata bakış açıları değişmeye başlıyor. Çünkü böyle e, teldeki adamdan sürekli çok önemli mesajlar alıyoruz okuyoruz. İşte Güneş'in babası var mesela çok aksi huysuz her sabah homurdanarak küfrederek falan böyle evden çıkan işte işe giden ha, bir nemrut bir adam. Canavacım. Evet. O bile işten işte mesaiye kalmaktan vazgeçip erken dönmeye başlıyor. Mutfağa giriyor işte yemek yapıyor kendimi buldum falan diyor. <gülüyor> Herkes kendini buluyor hakikaten ve değişim evet. rüzgarı yani. Ee, en sonunda güneşle susam da bir biçimde buluşuyorlar ama bir gün bir bakıyor güneş telin üstünde kimse yok. Aşağıda bir adam görüyor işte böyle mavi bir çuvalı var onu bağlıyor. Ee, yukarıdaki adamı gördünüz mü diyor adam o benim diyor. Bir bakıyor hiç telde gördüğü adama benzemiyor. Başka birisi gibi. Ee, adam işte artık e, gitme vaktim geldi diyor. Ee, birazcık diyor işte e, değiştim bunun tadını çıkarayım diyor. Ve gidiyor. Ama o gittiğinde o mahalle başta gördüğümüz mahalle gibi değil. Yani tıpkı şey gibi. Mary Poppins'in gelip o Aa. aileyi <gülüyor> değiştirip oradaki yaşantıyı değiştirip tekrar işte rüzgarla gelip rüzgarla gitmesi, gitmesi gibi. gibi. Ee, bu adam da böyle bir... Güzel bir yaz mevsimini işte havaların güzel olmasından yaz olduğunu tahmin ettim. İnsanları ve sokakları döküyor. İçlerindeki şeylerin çıkmasına neden oluyor ve görevi tamamlandığında da mahalleden ayrılıyor. Çok güzelmiş kitap. Çok güzel yani bir de bu mahalle hissi oradaki insanlar Yerellik karakterler yani. yani Sevim Akın kitaplarında zaten o mahallelere ben bayılıyorum. Bunda da çok eğlenceli, dolu dolu bir hikaye var. Herkese tavsiye ediyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar bu arada. Yine işaretimizi aldık. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı